Bundan başka balinaların çok uzun ömürlü olduklarını da hesaba katmalıyız. Onların yüzyıl hatta daha fazla yaşadıklarını ileri sürenler vardır. Böyle olunca birçok kuşaklar aynı çağda yaşayabilir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için 75 yıl önce yaşayan kadın erkek büyük küçük tüm insanların yeryüzündeki mezarlardan canlı canlı çıktıklarını, bu sayısız kalabalığın dünyamızın bugünkü nüfusuna eklendiğini düşünün. İşte bu düşüncelerle ölümlü bir yaratık olduğu halde balinanın soca ölümsüz olduğu kanısındayız. Suların karaları örttüğü çağlarda bile balina denizlerde yüzüyordu. Balina Tuileries, Winstor ve Kremlin saraylarının şimdi bulundukları yerlerin üstünde yüzdü. Tufanda Nuh'un gemisine metelik vermedi. Ve günün birinde Hollanda'yı bastığı gibi dünyamızı da su basarda. tüm fareler ölürse, ölümsüz Balina yine de yaşayacak, ekvatorun en büyük dalgalarıyla boy ölçüşecek ve fışkırttığı köpüklerle göklere meydan okuyacaktır. Ahap kaptanın Londra'dan gelen Samuel Enderby gemisinden ayrılmakta gösterdiği telaş, kendisi için pek zararsız olmamıştı. Sandalın bir tahtası üstüne var gücüyle öyle bir iniş inmişti ki, fil dişi bacağı neredeyse ikiye bölünecekti. Bu da yetmiyormuş gibi, kendi kaptan güvertesine çıkıp da takma bacağını oradaki özel deliğine yerleştirince, dümenciye acele bir emir vermek için, Dümencilerin otu doğru dürüst yönetmediklerini ileri sürerek sık sık yapardı bunu, öyle bir hızla dönmüştü ki çatlayan kemik biraz daha burkulmuştu. Gerçi fil dişi kırılmadı ve görünüşte pek bir şey olmadı ama Ahab'ın tam güveni kalmadı bu takma bacağı. Ahab'ın çılgınca atılganlığına karşın bedeninin yarı dayanağı olan bu ölü kemiğin durumuyla zaman zaman ilgilenmesi hiç de şaşılacak bir şey değildi. Pekut, Nantakıt'tan ayrılmazdan biraz önce Ahab bir gece yerde baygın bulunmuştu. Kazanın nasıl ve neden olduğu bilinmiyor, bir türlü de anlaşılmıyordu. Ama her nedense takma bacağı ansızın hızla yerinden oynayıp bir kazık gibi kasığına dayanmış, neredeyse delmişti orasını. Bu korkunç yaranın iyice kapanması da bir hayli zor olmuştu. Tek bir düşünceye saplanmış olan Ahab, o sıralarda çektiği acıyı, daha önce beyaz balina yüzünden başına gelen felaketin kaçınılmaz bir sonucu saymıştı. Korularda öten en tatlı kuşların üremesi önlenemeyeceği gibi, bataklıklardaki en zehirli yılanların üremesi de önlenemez. Böylece her mutluluktan bir başka mutluluk, her mutsuzluktan da ister istemez bir başka mutsuzluk doğar. Ahab, Bunu iyice biliyor, kendi kendine evet hem de fazlasıyla doğar diye düşünüyordu. Acının soyu sopu, sevincinkinden daha köklü, daha bereketlidir. Şunu da unutmamalı, kimi kutsal kitaplardan öğrendiğimize göre yeryüzünde tattığımız hazlardan birkaçı, öteki dünyada bizde sevinç doğurmak şöyle dursun, tam tersine cehennem azaplarının olanca kısırlığıyla sonuçlanırlar. Dünyada işlediğimiz bazı suçlar yüzünden, çektiğimiz acılarsa, ölümden sonra da artarak sürüp gider. Biraz düşünecek olursak, bir çeşit eşitsizlik var bunda. Çünkü, diyordu Ahab kendi kendine, bu dünyanın en büyük mutluluklarının boş ve anlamsız bir yanı olduğu halde, yürekten gelen tüm acılarda gizemli ve kutsal bir derinlik, hatta kimi insanların çektiklerinde meleklerin en büyüklerine özgü bir yücelik vardır.'' Bu gerçeği yalanlayan hiçbir şey görmüyoruz. Ölümlü insanların çektikleri bu büyük acıların köklerine gidecek olursak, sonunda kaynağı bilinmeyen tanrılara varırız. Böylece sevinçli harman güneşlerine ve çembolara benzeyen yüz yuvarlak Eylül mehtaplarına karşın gerçeği görmek zorundayız. Tanrılar bile her zaman sevinç içinde değillerdir. İnsanoğlunun doğuştan alnında taşıdığı o hiçbir zaman silinmeyecek keder damgası, tanrıların kederinden kalma bir izdir. Burada farkına varmadan bir gizi açıklamış olduk. Bunu daha önce yapmamız gerekirdi belki de. Ahapla ilgili bilinmeyen şeylerden biri de şudur. Pekuod'un yola çıkmasından hem önce hem de sonra Ahap, Tibet'in büyük laması gibi kendini neden öyle titizce saklamıştı bir süre? Neden ölülerin mermer sığınaklarını andıran bir sessizliğe bürünmüştü o günlerde? Kaptan Peleg'in bu konuda açıklaması hiç de yeterli görünmüyordu. Üstelik Ahab'ın içindeki derinlikleri ortaya çıkarmak isteyen her söz, aydınlatıcı bir ışıktan çok anlamlı bir karanlık yaratıyordu. Ama sonunda her şey anlaşıldı. Daha doğrusu her şey değil de bu sorun anlaşıldı. Ahab'ın bir süre kapalı kalmasının nedeni bu acıklı kaza olsa gerekti. Karada pek az kişinin Ahab'a sokulmaya hakkı vardı. Yakınlarının sayısı da gittikçe azalıyordu. Ahab zaten çekingen olan bu yakınlarına başına gelen kazanın nedenini anlatmaya yanaşmadığı için bu olay onların gözünde de gerçeküstü bir giz havasına bürünmüştü. Ahab'a düşkünlüklerinden ötürü kazayı başkalarına duyurmamak için ellerinden geleni yapmışlardı. İşte bu yüzden Pekuot'un gemicisi bunu ancak çok daha sonraları öğrenebildi. Her neyse, göklerde göze görünmeyen sırları çözülmeyen varlıkların, cehennemin öç almaya susamış prensleriyle krallarının ölümlü ahapla ilgisi olabilir ya da olmayabilir. Bizim bildiğimiz bir şey varsa o da şudur ki bu takma bacak konusunda ahap basit ve gerçekçi çarelere başvurdu, marangozu çağırdı. Marangoz karşısına gelir gelmez ona hemen yeni bir bacak yapmasını buyurdu. Sefer boyunca toplanan ispermeçet balinalarının çene kemiklerinden kalan irili ufaklı tüm parçaların dilediğini seçmesi amacıyla marangoza verilmesini de yardımcı kaptanlara ayrıca söyledi. Bacağın en sağlam ve en pürüzsüz kemikten yapılmasını istiyordu. Marangoz gerekli yedek parçaları ile birlikte bacağı hemen o gece bitirmek emrini almıştı. İşlerin daha çabuk yürümesi için bir süredir kullanılmayan demir ocağı da ambardan çıkarttırdı. Gerekli tüm takım taklavatı hazırlaması için demirciyi üst üste uyardı. Zuhal'in aylarının ortasında bir sultan gibi kurul ve insanı yüce ve soyut bir kavram olarak ele al. İnsan dediğin bir harikadır o zaman. Bir yücelik, bir ıstırap timsalidir. Sonra yine aynı yüksek noktadan bakıp insanları bir bütün olarak ele al. O zaman insanlar hem aynı çağda hem de birbirinden değişik tüm çağlarda birbirinin tıpatıp eşi olan anlamsız varlıklar görünür sana. Gel gelelim, Pekuot'un marangosu pek alçakgönüllü bir adam olmakla ve yüksek insan kavramından pek uzak kalmakla beraber hiçbir başka varlığın kopyasına benzemiyordu. İşte onun için sahnemize giriyor şimdi. Gemi marangozlarının hepsi ve özellikle balina gemilerinde çalışan marangozlar gibi bizimki de kendi işiyle uzaktan yakından ilgili birçok zanaatten az çok anlardı. Çünkü marangozluk gereç olarak tahtayı kullanan sayısız zanaatların en eskisi ve en esaslısıdır. Üstelik Pekot'un, marangozunun, uygarlıktan yoksun bir gemide, dünyanın en uzak denizlerinde kimi zaman üç dört yıl süren seferlerde, ikide bir de gerekli olan binlerce küçük işi yapmakta görülmedik bir ustalığı vardı. Gündelik tüm görevlerin, örneğin delik sandalları ve çatlak serenleri onarmak, biçimsiz kürekleri düzeltmek, güvertede gereken küçük lombozlar açmak, kalasları yeniden çivilemek gibi asıl mesleğiyle doğrudan doğruya ilgisi bunlara benzer daha birçok işleri, Yapar ve bunların dışında da akla hayale gelmez çeşitli yararlı birçok başka marifetler de gösterirdi. Onun tezgahı tüm bu değişik rolleri oynadığı büyük bir sahneydi. Uzun, sağlam, kaba yapılı kenarlarında irili ufaklı kimi tahtadan kimi de demirden birçok mengene takılı bir masaydı bu. Geminin yanında balina olmadıkça kazanların arkasında bordaya sıkı sıkı bağlıydı bu masa. Bir armadura çeliği fazla kalın da deliğine mi girmiyor? Marangoz onu hazır duran mengenelerinden birine sıkıştırıverir, hemen törpüleyip inceltirdi. Yolunu şaşırmış acayip tüylü bir kara kuşu güverteye konup da yakalandı mı? Marangoz, kuzey balinasının düzgünce yontulmuş kemikleri ve ispermeçet balinasının kirişleriyle Çin sarayı biçiminde bir kafes verir ona. Kürekçilerden birinin bileği mi burguldu? Marangoz acıyı dindiren bir ilaç hazırlar bu gemiciye stabıncanı kürekçilerin her birinin kırmızı yıldızlarla süslenmesini mi istiyor marangoz iri tahta mengenelerden birine kürekleri birer birer sıkıştırıp küme küme düzenli yıldızlar yapı verir gemiciden birinin aklına köpek balığı kemiklerinden küpeler takmak mı esti marangoz dakikasında o gemicinin kulaklarını deli verir bir başka gemicinin dişi mi ağrıyor marangoz kerpetenleri çıkarır onu tezgahın üstüne oturturdu Bu ameliyat daha bitmeden zavallı adamcağız elinde olmayarak yüzünü buruşturursa, marangoz tahta mengenesinin kolunu çevirip dişi çekebilmek için gemicinin çene kemiğini mengeneye sıkıştırmaya kalkardı. Kısacası bu marangozun yapmayacağı iş yoktu. Tüm bunları yaparken de kaygısız, hiç umursamayan bir hali vardı. Dişler birer kemik parçasıydı onun gözünde. Kafalar birer odun parçası, İnsanlarda bocurgat gibi birer makine. Bu kadar çok, bu kadar değişik işleri, böylesine ustaca yaptığına göre bu marangoz üstün zekalı bir adam olsa gerek diyeceksiniz. Ama hiç de öyle değil. Bu adamı başkalarından ayıran şey bir çeşit katılık, neredeyse aptalca bir vurdum duymazlıktı. Kişiliği, benliği yoktu sanki. Evet benliği yoktu. Çünkü çevresindeki her şeyle öylesine kaynaşıyordu ki duygusuz dış dünyanın bir parçası gibi oluyordu. Maddesel dünya bu duygusuzluğu sayesinde hem durup dinlenmeden bir işi başarır hem de hep suskun kalır. Katedral temelleri de katsanız umurunda bile değildir onun. Marangozun neredeyse korkunç denebilecek duygusuzluğunda dallı budaklı bir katı yüreklilik var gibiydi. Ama bu duygusuzluğa da acayip bir şakacılık karışırdı arada bir. Topal, tık nefes, Muhnebi'den kalma antika bir şakacılık. Nuh'un gemisinin yosun tutmuş ön kasarasında gece arası nöbetlerini hoş geçirmek için bu çeşit kasvetli şakalar yapılmış olsa gerek. Belki de bu yaşlı marangoz ömrü boyunca durmadan dünyayı dönüp dolaştığı için hiç Hiçbir duygu, hiçbir düşünce edinmeye vakit kalmamıştı. Hatta eskiden içinde bir şey varsa bile onları da dalgalar vura vura silip süpürmüştü belki de. Yalın ve soyut bir varlık olmuştu. Kesirsiz bir tam sayı. Yeni doğmuş bir bebek kadar bağıntısızdı. Ne bu dünya üstünde bir düşüncesi vardı ne de ötekisi üstüne. Onun bu garip umursamazlığına bir çeşit beyinsizlik de diyebilirdiniz yaptığı binbir türlü işte aklı ile içgüdüsüyle ya da bu işler kendisine öğretildiği için değil de sadece sağır ve dilsiz bir güç gibi çalışıyordu sanki bir makineydi düpedüz. beyni eğer beyni var idiyse parmaklarının ucuna sızmış olmalıydı çoktan Marangoz, Sheffield'da yapılan çok hantal, acayip ama binbir işe yarar çakılara benziyordu. Bu çakılarda boy boy ağızlardan başka tornavidalar, tirbuşonlar, kerpetenler, kalemler, cetveller, tırnak törpüleri ve burgular vardır. Kaptanlar marangozu tornavida diye kullanmak istediler mi, bu çakının tornavida olan yanına başvururlardı. Marangoz da bir tornavida oluverirdi. Kerpeten olmasını istediler mi, onu bacağından yakalayıp dakikasında kerpeten haline sokarlardı. Ama biraz önce de çıtlattığımız gibi çok marifetli bir çakı gibi açılıp kapanan bu marangoz, hep kendiliğinden çalışan bir makine sayılmazdı bir bakıma. Herkes gibi bir ruhu olmasa bile, ruh yerine geçen ne olduğu belirsiz bir şeyi vardı. Neydi bu, birazcık cıva mı, yoksa birkaç damla nişadır ruhu mu, Allah bilir. Ama vardı bir şey. Ve altmış yıldır da marangozun içinde kalmıştı bu. İşte bu nesne, bu anlatılmaz, bu garip yaşam kıvılcımı marangozu sık sık kendi başına konuşturuyordu. Ama bu konuşma hiç düşünmeden dönen bir çarkın uğultusu gibi bir şeydi. Daha doğrusu marangozun bedeni bir nöbetçi kulübesiydi ve orada tek başına konuşan varlık uyumamak için kendi kendine durmadan bir şeyler söyleyen bir nöbetçiydi.